İyi kalp insanlar, modern sabahlardan günaydın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyursunlar Oktay Bey, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. 30 Aralık 2009, bitti biter bu güzel yıl. Güzel yıl mı, kötü yıl mı? Tek kelimeyle özetlemek istersen. 2009 mu? Hı hı. Bence güzel yıl. Yani birçok yıla göre, bana göre güzel. Güzel. 2010'dan güzel ve 2009 biraz karışık. O yüzden 2010 biraz daha böyle net olan, böyle daha çözünürlüğü yüksek olan bir yıl olsun. Ve güzel şeyler gördüğümüz bir yıl olsun. Diyorsun. Diyorum. Umarım. Peki o zaman. Öyle Buyurun. değil. Gerçi yılba yılbaşı e mesajlarımıza herhalde yarın veririz. Yarın veririz evet. Yarın da yayında olacağımıza göre dinleyicilerimize paylaşacağız. Ama öncelikle e bugün bütün köşe yazıları aşağı yukarı... Fahir için bugün yayına gelememesiyle ilgili. Gelememesi ama hakikaten ya. 8.30'dan beri arıyoruz adamı. Diyeceksiniz ki 8.30'dan beri siz neredesiniz? Biz Fahir'i aramaktan yayına giremedik. Yayına gelemedik sevgili dinleyiciler. Açıyoruz. Telefonu. Yani şöyle bir konuşma var mı? Tamam bazen İngilizce konuşurdu Fahir. Yani evet. hani hepimiz biliyoruz mesela. Mesela. Bazen have you ever derdi mesela. Have you ever derdi. What ee, comes around goes around, goes around. Ama burada. yeni bir şey bulmuş Onu tam anlamadım That was a good life <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyor to, that was a... Ne alakası var ya ne diyorsun Geliyor musun gelmiyor musun Bak gazeteleri aldım hadi falan that, Çat kapatıyor ya, Oktay, Bu sabah nasıl sinirlendiyse bana arabada şey dedi Kız arkadaşına davrandığı gibi davranıyor Bana ya dedi Bu da herhalde Yalnız benim de sesimi genç adam sesi yaptın ya Öyle demedim herhalde. Net nasıl dedin? İsim vererek konuştum. <gülüyor> Hakikaten de Fahir'in bir insana davranabileceği en sert davranış bir şey midir? <gülüyor> Ama gerçekten öyle bir rahatsız oldum ya sabah. Bir daha aramayacaktım bakma. Baba de ba dedi mi? That was a good life dediği için ben bir daha bir arayayım dedim. Acaba ağladı mı şey oldu mu? Çünkü bir yandan ağla ağlamak, ağlamak istedi anladığım evet. da. Kelimeler boğazına düğüm oldu. Ne diyorsun Ertuğrul Özkökbın? Ey hayırlısı olsun diyoruz. Ne diyelim yani? Anladığım kadarıyla e, Enis Berberoğlu ile birlikte Hürriyet Gazetesi yani Yeni adaysın. Ve suya sabuna dokunmayan bir açıklama yaptım. Ee, Diğerim bir gün Enis bir şey buradan saygı duruşunda bulunuyoruz. Aa, bakalım zaten herkes bir temkinli yazmış bugün. Yazmışlar mı? Ben de okuyamadım hiç. Tabi canım oraya eğin falan. Oraya eğin bile temkinli yazmış öyle söyleyeyim. ölü Genel Yayın Yönetmenleri Derneği diye bir şey yazmış oraya. Sedat Ergin, Serdar Turgut ve Ertuğrul Özgürk'le birlikte yemekler yiyeceğiz diye. Şimdi Hürriyet Gazetesi'nde eski yayın yönetmeni olan kimler var? Mehmet Yılmaz, Yılmaz var. Sedat Ergin ondan sonra e, şey var galiba Rahmi Yalçın Turan vardı Doğan ben. var Yalçın Doğan Yalçın Doğan var Rahmi Turan diye bir Rahmi Turan adam vardı oldu. Hı hı. Görüntü, o duruyor hala duruyor hala yazıyor ee, Onun başka kim onlar var? şey yapıyorlar mıdır eski yayın yönetmenleri olarak kahvede toplanıp tabi konuşuyorlar böyle mesela yayın iş, yazı işleri toplantısında buyuk alt demiyorlar falan Böyle oluyor mudur bu işte? Yok canım. Ya onlar, Hiçbiri genel yiyin yönetmeni olmadan önce Ertuğrul Üsküvki yiyin yönetmeni olduğu için hmm, herhalde demiyorlardır. 20 sene yaptım bu işi ben. Yiyin yönetmenliğinden emekli olan az kişi var herhalde değil mi? Yani Türkiye'de ATM'si zaten belli mesleklerden emekli olma sadece seçilmiş insanları. Bir Melih Gökçek belediye başkanlığından emekli olacak. Evet. Bir de... Ertuğrul Özgök yayın yönetmenliğinden emekli oldu. O seçilmiş sayılmaz Ertuğrul Özgök. Evet. O... Mevgürcek yine ayrı bir yerde duruyor. Çok ayrı. Her zaman herhalde olabilecek bir şey değil yani. O tabii insanüstü bir şey. Şimdi e, bu arada çeşitli yazılar var Ertuğrul Özgök'le ilgili. <gülüyor> bir yazı. Artık herhalde bir böyle teselli olsun diye mi yazıyorlar? E, yakın tanıdıkları. Artık ne düşünerek yazıyorlar bilmiyorum ama Murat Bardakçı da şey demiş... Şimdi hmm. ona girmeden önce bu Hürriyet Gazetesi'nin birçok yazarı sırf Ertuğrul Özkök üstünden yazıyordu. Ne yapacaklar onlar? Ertesi günkü yazılarının ne diye düşünüyorlar? Ertuğrul Özkök'e yazıyor. Hani bir espri olsun bir şaka. Şey pek güldürmeyen esprilerdi gerçi ama ne olacak şimdi yani Enis Berberoğlu aynı şakayı kaldıracak mı onu düşünüyorlar mı? Abimizi yarın ne yazacağız falan diye düşünenler. Ya şimdi 20 sene olduğu için. Ne diyecekler ya? 20 şey senedir görevde olduğu için. Enis Berber oluyor ya hemen başlamaz o samimiyet. Onu soruyorsun değil mi? <gülüyor> yani şey, hakikaten o, o ilk esprili yazıyı yazıp da ağzın payını alan adam kim olacak acaba? <gülüyor> en üstünde şey. Yalnız ben bu tip yazılardan pek hoşlanmıyorum. <gülüyor> ben sana söyleyeyim mi kim olacak <gülüyor> Ahmet Hakan. Ahmet Hakan çok yazmıyor ki o konularda. Ne? Hangi konuda? Yani böyle Ertuğrul Özkök espriler yüzünden. Ahmet Hakan'ın yazacak yazısı var. Daha böyle pek yazısı olmayan adamlar sırf bu esprisinden yazıyor. Ona gittim böyle toplantı yaptı. Ertuğrul Özkök'te bize bizi öttürecek. <gülüyor> diye yazan adamlardan biri. Ne öttüreceğim ben senin diye Enis Berbaroğlu'ndan bir tatlı ayar alabilir. İşte Ahmet Hakan ya. Çünkü <gülüyor> gazetesindeki şu anda en genç yazarlardan bir tanesi o. Biraz az böyle gençlikle alakalı bu seni söyleyeyim. E, e, e, e, e, diye yazı yazmak. O yüzden sanki o gibi geliyor bana. Gerçi Ahmet Hakan çok üzgün anladığım kadarıyla şu aralar. Hadi ya. E tabi. adamım falan diye yazmış. Dur bakayım ne yazmış. Başlığı başlığını bir söyleyelim. Dur, e... Ahmet Hakan da herhalde Ertuğrul Özkök'ün son yıldızlarından biridir şimdi düşünürsek. Tabi beraber yıllarca yazdıktan sonra yani gerçek patlaması Hürriyet gazetesinde Ertuğrul Özgök Doğru, doğru. Beraber bir de biliyorsun hacca gittiler bir şey yaptılar. Beraber paylaştıkları şeyler daha. adamı Ertuğrul Özgök diye bir başlıkla yazı yazmış da. Zaten ilk Twitter'da duyurmuş Ahmet Hakan. O, oradan kamuoyuna anladığım kadarıyla duyurulmuş bu medya sitelerinden hemen sonra. O yüzden e, sanki eğer bu şey atlatılırsa, bu yaz havası... Hı hı. E, yaz havası dediğim Ahmet Hakan'ın yazdığından söylüyorum. Böyle bir uğurlama havası atlatıldıktan sonra espri yapacak olan kişi odur. Veya Ertuğrul Özköy'ün kendisi yapabilir bunu. Şey diye mi yazacak? Aydın Doğan iyiydi de çevresi kötüydü diye mi yazacak? Yani? Yok o mi koru. <gülüyor> <gülüyor> Onu yazan mi koru. Murat, e, evet, Murat Bardakçı şey demiş. E, Ertuğrul Özköy Özgür... Bu yazıyı biraz daha uzattığım takdirde bir postman ortamına hayata veda ettim. Abi yazımlara dönmeyi mali Ondan bu bitireyim ki çoğu kişi de böyle hissediyor galiba. Bitirmeden önce de bir itirafta bulunuyormuş. Arthur Özkök birkaç ay önce ben Bradley'in A Good Life'ını gazetedeki odamda da evimde de aradım ama bulamadım diye yazmıştı. Boş yer aramış. O kitap şimdi bende. Birkaç sene önce okumam için bana vermişti sonra unuttu. Ben de iade etmedim. Burada itiraf ediyorum dedim. Yani bir teselli olsun diye böyle bir şey yazmış. O kitap. Kayıp kitap. Kayıp kitap. Sen böyle bir şey yapsan ve arkadan böyle sevinir misin? Ben, Aa o kitapta da Murat'taymış ya falan diye. Benim herhalde son sözüm şey olurdu. Codemont. Ondan sonra birinin şey yazmasını beklem. ben de unutmuştu. Onu alması için e, buradan açık çek veriyorum diye bir yazı beklerdim. Ha, kitap değil de Codemont tipi bir şey diyorsun. Kitap elden ele dolaştıkça ben mutlu olurum ofta bilakis. Dışarıya kitap ve kaset verilir diye bir yazı vardır benim göğsümde. Bu arada Ertuğrul Özköy Enis Berberoğlu biraz benziyor birbirine fark ettin mi? Evet benziyor ama yani kaç yıldır beraber çalışıyorlardı. Enis, Enis Berberoğlu Berber işte daha az saçlısı değil mi? Evet daha az saçlısı daha... Biraz daha sinirlisi galiba. Sinirli mi? Daha gület çiz olan aslında Enis Berberoğlu. Köşesindeki fotoğraftan diyorum ben. Köşesindeki fotoğrafta hiç gülmüyordu benim hatırladığım kadarıyla. Şöyle şöyle bir şey... ha doğru ya köşesindeki fotoğrafta yok, gülmüyor. Yok yok hiç gülmüyor. Hep sinirli gördüm ben onu. Doğru That Was A Good Life kitabı bulunamadığı için mi acaba son aylarda sinirli Lan ki, kitabı bul Ertuğrul ya kitabı bul da veda et artık ben, Abi kitabın ismini ben hatta onun son cümle olarak şey yapacağım oradan bulamıyorum diye Siniri de ondan olabilir son zamanlarda Yok slogan bulamamadığı için That Was A Good Life, That was a good life. Ee, Öyle bir şey Bir kere daha ispatlanmış oldu İngilizce sloganın ne kadar önemli oldu Doğru valla Ne yapıyorsan yap Yıllarca İngilizce... faalde yavan yavan dedik İngilizce bir sloganın hazırda duracak. Yani duracak öyle kanka. bir. Öyle senin bir şey. son sözün ne oldu orta? Yes we can. Benim belli. Şimdi ne hazırladım? <gülüyor> Benim hazır değil mi seher? Benim öyle bir şeyim var. Ne ver senin? We are the world. Hmm. Nasıl? Yani yalan olduğu Ve çok oldum. belli. <gülüyor> yani mesela ''That was a good life yalan değil. Ama we are the world dersen yalan olduğu we de belli. We are the children'' dersen? Ha o olur bak. <gülüyor> <gülüyor> o da o da anlaşılır mı Onu bilmiyorum Ne demek istediğini hissederek bunu söylüyorum Eee şimdi başka Bugün değil de yarın herhalde bütün köşe yazarları Dead was a diye başlık Atacaklar Şimdi herkes temkinli yaklaşıyor Böyle bir iki gün geçsin Ondan sonra ne oluyor ne bitiyor beskin. Ertuğrul Öztürk acaba istifa edecek mi Tası tarağı toplayacak mı Böyle bir şeyler şu anda yok öyle bir şey ortada da Yazacağım demiş ya ne uğraşacağım demiş. Sadece Hayır, gelirim etsem, yazarım diyordum. Kahvemi içerim diyormuş işte belli olmaz. Dur bakalım. Dur bakalım ne olacak? Kolay gelsin diyoruz. İyi eğlenceler diyoruz şimdiden, şimdiden aslında. Hakikaten Berlusconi e, geçen sonbaharda sen yeni yıla kadar üretime geçersen ilk cipi alır bir yıl boyunca makam aracı olarak kullanırım diyerek Rus mevkidaşı Putin'le bahse girdi. Ne anlamadım ben şimdi ne demiş? Ya Dün e, bir... E, ...iddialaşma evet, işte, konu işte, konusunda Araba oluyor olmuş. Ne oluyormuş son... falan ...fıstık konusunda iddiaya girmişler Putin'le Bellis Şeyde toplandıklarında, e, Kopenhag'da toplandıklarında... ...bütün liderler konuşurken küresel ısınma dünyanın geleceği... ...bunlar sahibinden komda arama mı okuyorlarlar? Tabii diyorum abi. Vergileriniz sizin yüksek mi falan Öyle konuşuyorlar. Mesela... Putin zaten bir araba meselesi varmış yıllardır. Putin şey diyormuş mesela. İtalya'dan araba almaz abi. Yani sahil kenarından araba almaz. Olur mu demiş. Ferrari burada mesela, burada falan demiş. Sıfır alacaksan tamam demiş ama ikinci ellere bakıyorlar. Ha doğru. Yani sahibinden nokta ee, bir iddiaya girmişler onun e, sonucunda da Berluscon'u kaybetmiş neyin iddi iddiasına yani girmişler Bu fabrikayı açarsın üretimi yaparsın yok efendim yapamazsın Yapama. yaparım Yap efendim yaparım. yapamazsın Bu, bunu bayağı bir iddialaşmışlar Ondan sonra e, en sonunda üretim olmuş, gerçekleşmiş ve Berlusconi kaybetmiş. Şimdi bir markanın, bir modelinin cipini satın almak ve kullanmak zorunda kalacakmış Berlusconi. Ha, kullanmak zorunda. E tabi, makam olarak. takım elbise alma değil de, Hayır. Yani o açılan fabrikanın zor. arabasını kullanmak zorunda. E, bir de parasıyla alacak böyle yani bir, bir şey. Tabii. Araba marka güzel mi? Ee, Yoksa hani ne bileyim bisiklet fabrikası açarım açamazsın. sonra sonra Berlusconi bisikletle mi dolaşacak? Yani bilmiyorum ben araba dünyasında çok şey olmadığım için belki bilmiyor olabilirim ama ben bilmiyorum bu arabayı. Fahir olsaydı kendi arabasıyla kıyaslayarak bize bir piyasaya değeri çıkarırdı ama e, kendisi that good life dediği için e, bu sabah aramızda değil Kendisine was good life diyoruz. Günaydın. Günay ay aydın dın dın Günay ay ay aydın Ayran içtin mi? Bu İngilizce yazarsanız çok komik oluyor sevgili izler buyurun efendim O zaman son cümlem bu olsun senin bence veda ederken <gülüyor> Çok güzel ya That was a good life yani mesela Ayran içtin mi? Son İngilizce, hem İngilizce hem Türkçe. Sen bir toplantı yaparsın. Bak, hepimiz He. bir toplantı yaparız. Veda toplantısı. Evet. Kimle yapacağız? Kimle işte? Radyoda Şu saatte kim geliyorsa artık. Radyoda <gülüyor> bulabildiklerimizi öyle yaparız. Toplantı odamızda geçeriz. Oh. O Toplantı odasında değil ya. Orhan arabayı radyonun önüne çeker. Orada arabın etrafında yapıyoruz. Ben öyle bir hayal ediyorum yani. Böyle böyle deriz. Ondan sonra çok sevdiğimiz radyoculuk mesleği bu falan fıstık. Ondan sonra sırrı ayran each It teen me, me. Ne kadar herkes zor. birbirine bakar yok ya biz kahve içeceğiz falan derken hayır o anlamda değil dersin ben sen Orhan'ın arabasına şeride taştı da ay yani İngilizce ay run koşma evet each her bir anlamında, evet teen genç me de gene ben çok zor işaret Ayran run Onu istersen önceden böyle küçük kağıtlara yazıp O arabanın etrafında olarak Çünkü oranın dolaşan, arabası da çizilmeye yani, yani adam da rahatsız olur Şimdi bir de mesela Bugün sen veda konuşması yapacaksın Sonra yarın ben bir veda konuşması yaparken Başka bir araba mı bulacağız O zaman şöyle yapalım T-shirt yaptıralım Evet. Ayran each team 5 kişi lazım bize Yani ha, şey modern gibi, sabahlarda üç Genç, genç Kore, hareketler Kore'yi alırız bura alırız Herkes t bir şey yapar Tamam bir anda göğsümüzü açarız. Ayran iyi mi diye yazı çıkarıyoruz. Orada da şeyi çok güzel sağlamak lazım. Kimin nerede duracak? Yani evet, bir yer o, değişikliği yani... olursa rezil oluruz. Medya tavırcağıyla bütün herkesi, <gülüyor> herkese doğru. <gülüyor> Ay öyle bir şey. Bak mesela adam ne güzel mesajını verdi. Let's have a good life. O yüzden oturdu. Şimdi neyse döneriz tekrar bu konuya. Darth Vader'ı biliyorsun. Darth Vader'ı biliyorum. Ben geçen gün Darth Vader'ın bir fotoğrafını gördüm de orada bir üzüldüm. Yani sen anlattın ya şeyde şimdi Avatar'da çok şık bir hareket yapmışlar. Ben 3 boyut şaşkınlığı içinde onu fark edemedim de adamın bir böyle elinde He. değişik bir e, filmi izleyenler biliyordur. incecik böyle bir şey evet. cam gibi bir şey tutuyor da orada monitör var. Laptop monitörü şey. eliyle alıyor ona bir şey atıyor bir evet. fotoğraf falan. Hani bunları yapmışlar gelecekte bunlar olacak falan diye Geçen gün ben yine Darth Vader figürlerine bakıyordum Alsam mı bir tane eve diye Sonra şey düşündüm Alim bununla oynar biraz daha büyüsün de şey, Dokunmayacağı zaman da falan diye düşündüm He. Darth Vader o kadar gariban bir adam ki Yani herif gezegen yok edecek güce sahipken Bir taraftan Death Star gibi böyle şeyler yapıyorlar Dev e, ne bileyim uzay tesisleri falan kuruluyor He. tesis dedin de Star'a ayıp oldu ama evet biraz ayıp oldu Star Wars hayranlarına ayıp oldu bütün, bütün, bunlar... Ayıp oldu. bütün bunlar yapılırken evet. adamın göğsünde tuşlu şey var ya bugün cep telefonları bile dokunmatik ekrana geçmiş. Adamın göğsünde düğmeler falan var. Hem de o göğsündeki düğmelerden bazıları resmen elektrik düğmesi gibi çıt çıtlı yani. Sen, Sen yani... basmatik Hani hani basınca ışığı yalan şeyler vardır ya. Evet ne? tamam. Şu mikserin üstündekiler gibi. Evet. Bununki şey bile tak tak tak edecek düğme. Üç tane beş tane belinde o düğmelerden var. Yani bu çok eski da bir adam. Eski da abi. Zaten biliyorsun Darth Vader eee bir noktada yaşlı bir adam. Yaşlı bir adam olduğu Darth için Vader, yani, yaşlı da yani... Darth Vader'ın e, bütün kişisel şeylerini kendisi yapıyor. Bakımını kendisi yapıyor yani... Bakımların çalışmaları var diyormuş, e tabi, çekiliyormuş bazen bir köşeye. İnsanın kendine bakmasıyla aynı şey. Darth Vader'ın o üzerindeki tuş takımını... E, ...kendi kendine şey yapması, bakımını yapması, şeyini yapması. O yüzden teknoloji çözdüğü, bildiği, ezberlediği teknoloji olması lazım. Yani tabii şimdi Star Warslar çekildiğinde... ...70'lerde dokunmatik ekran gibi bir şey hayal etmek mümkün olmadığından... ...filmi izlediğimde hani bu üçün... Ee, ne ne öyle bilgisayar animasyonlarıyla bir daha elden geçirilmişti ya film. Evet. Orada şöyle bir uzay gemisine bakınca hüzünlenmiştim yani. Millet orada işte Death Star'ı yönetiyorlar. Önlerinde bir takım düğmeler. Şey yok. Bilgisayar monitörü yok yani. Öyle teknolojiyle adamlar dünyayı Galaxy yerinden oynatıyorlardı. Darth Vader'a da böyle dokunmatik ekranı. koy bir tane iPod ya göğsüne oradan bütün şeyde application'ları yüklesin. Nefes mi alacak şey mi yapacak ışın kılıcı mı e yapacak. E ne yapacak abi ben geçmişte bunu kullanıyordum sonra e, ilerleyen zamanlarda Yok. daha dokunmatik ekranı bıraktım şey oldu tuş Dar takımına geçtim mi diyecektim. Darth Vader'ın biz çocukluğunu gördük ya bu adam teknolojiyi galaksiye getiren adam. O bilemiyorsa kimse bilemiyor zaten Onda şey yok Red Star'da da yok yani Hayır işlem sırası yanlış olur o zaman Kimse de yok canım o Kim... teknoloji e, Darth Vader en son teknolojiyi Kullanıyordu ki o teknoloji bile Çat çat tuşla çalışan bir teknolojiydi Doğru Peki, Yazık diyorum ben ya yani. Darth Vader mı yoksa Luke Skywalker olmak istersin Luke Skywalker ile ilgili bir şey vardı Biliyorsun o filmde Harrison Ford coştu gitti Han mu? Han Solo karakteri ki zaten daha rock'n'roll olduğundan onu coşacağı belliydi de. Bu Luke Skywalker'da çok iş yaparmış ama bu menajeriyle bir anlaşma yapmış. Hı. Ondan sonra işte mecbur kaldığı bazı filmler varmış. Oynamak zorunda kaldı. Luke Skywalker oynayan genç arkadaşımızdan evet. bahsediyorsun Biliyorsun birinci filmde pırıl pırıl bir genç o. Evet. Yüzü falan tatlı böyle bir zaten çocuk rolünde ya orada. Hı hı. Ondan sonra bu adam... Sözleşmesi olan filmi Çocukluk halini demiyorsun ama değil mi? Bu büyüyü büyü yani Luke Skywalker'dan bahsediyoruz. İşte bu dördüncü episode de geçer Luke Skywalker. Zaten başka halini görmedik. Bir de çocukluk halini görmüyor Luke Skywalker'ın filmin başında? 4 hiç görmüyoruz ya. Hep onu genç. uzayya bakan genç olarak. Ben bir çiftçi değilim. Benim daha büyük bir... Geleceğin var falan ha, tamam, diye çocuk olarak görüyoruz. Çocuk... Darth Vader'ın çocukluğunu görüyoruz. Ha Darth Vader'ın çocukluğuydu. Da. Tamam, i̇şte bu Luke Skywalker tatlı parlak yüzlü çocukken. Ulan ben bu filmi çekmeyeyim çekmeyeyim niye çekeyim ya. Star Wars çekmiş adam beni niye bu filmde oynatıyorlar falan diye düşünüp. En iyisi demiş ben bir kaza yapayım. Kazayla bu filmden yırtarım diye bir kaza yapmış. Ondan sonra yüzüne darbe almış. O bütün masumiyet falan filan yüzündeki yara iziyle gidince sinemada da bir daha iş bulamamış. Yani en, son, en son şeyde oynuyor işte. Son Star Wars'ta oynuyor. O da artık bununla başladık, bununla devam edelim diye. Dikkat edersen hatta Luke Skywalker'ın yüzü böyle bir şey. Yaralı maralı. Aa, hiç fark etmedim ben. Aa, o, öyle bir izle. Yani şey o en baştaki masumiyetten eser yok son Star Wars'ta. Ha. Ama zaten öyle de olması gerekmiyor mu? Ee, en baştaki masumiyetten. Da. Yani adam şey oluyor abi. Adam Jedi eğitimi almış oluyor. Yani şeyi görmüş oluyor. Ama surat dağılıyor. Gene pırıl pırıl Jedi eğitimini dağılır. Gene jön olarak takılır da ama beceremiyor. Işte. gerçi doğru. O Her, da Jedi o. Her Jedi eğitimi olmuş. Her eğitimi alan öyle şey mi oluyor? Suratı mı dağılıyor? Yo Yoda'ya bak, bak işte. Yoda'ya bak. Adam 500 sene önce neyse bugün de o. Aynısı ya. Hiç değişmemiş hiç. Biraz bir, bir, bir birazcık bir daha küçülmüş. E tabi yaşlandıkça insan biraz daha Kemikleri şey çünkü su kaybeder. Luke Skywalker'a gerizekalı demek Star Wars hayranlarını kızdırır değil mi? Luke Skywalker'a gerizekalı demek üz, üz, Üzer daha doğrusu kızdırmak değil de yani Luke Skywalker değil de onu oynayan çocuğa aslında gerizekalı demek lazım Ben Üzüme yara izi yapayım da ben başka bir de şey yapmayayım diye Luke Skywalker'a gerizekalı derim arkadaş Niye? Yani bu Jedi dediğin adam sadece şey olmayacak taklayıcı olmayacak yani Ya yani Star Wars'ta her şey var mesela e, O gözle seyredersen filme ama sinsilik zeka yok. Bak hiç zeka gösterisi yoktur mesela Luke Skywalker'da. Dark Vader yani zekayı e, tabii kötü amaçlarla yapıyorlar ama hep yapıyor mesela o imparatorun zekası oradan şey yapayım onu olmak, kışkırtayım bunu böyle yapayım falan filan sonra ben perde arkasından çıkarım falan gibi oyunlar var. Zeka da. var canı. Luke Skywalker ne zeka? Bir de gücü her şeyi. Anladım sen dediğin de zekayı dümdüz, dümdüz kullanılıyor zeka. E, dümdüz. Onu, onu diyorsan. Şu kapıdan Entrika, geçeyim. Entrika yok diyorsan. Entrika diyorsa, ama biraz ister yani. Entrika da işte gücün kötü tarafı abi çünkü neyin gücün kötü tarafından geldiğini bilemezsin. O yüzden dümdüz kullanıyor. Burada bir kapı var. Bu kapıdan geçmem lazım. Ben isterdim ki koca imparatorluğa karşı bu şeyler biraz da bilek gücün ötesinde biraz zeka da kullansınlar. Ha mesela Han Solo'da ze istediğin Han Solo'da zeka var mı? Zeka vardır mesela. Ondan Şurada böyle heykelin içinde bak, yatıyor. Bilmiyorum. Şey bile var Han Solo'da aldatma, bilmem ne, oraya saklanayım buradan şey yapayım falan filan. Her sol o tip zeka diyorsun. Ha ondan bahsediyorum ya. Çok da numaradan şey demiyorum ya. O Bunlar böyle biraz şövalye ruhuyla rek yekten karşısına çıkıyor. Abi şimdi ama şeyi düşünüyorum. Keserse elimi kesin. ne olacak? Bir canım var ama aa demiş. Öyle yani böyle gücüne şey yapayım falan diyerek Ama şeyi düşünüyorum. Egecim karşılaştığı bir takım adamlar Hansol'a gibi adamlar. Yani zekasını kullanabileceği adamlar. Şimdi Luke Skywalker bir kapının arkasına saklanayım dese karşısında Darth Vader var. işte ne bileyim karşısında imparator var bilmem ne var. Yani o kapının arkasına saklanan ama gerizekalı mısın sen diyecek bir takım adamlar var. Hissediyor. Bu arada yani, ben çok güzel veda cümlesi de buldum. <gülüyor> ben de az önce buldum da. şimdi Onu e, duyduk. Şey, <gülüyor> Hansol'un yetiştiği ortam çok güzel. Hansol'a nerede yetişiyor? Aslan nerede diyor? O bir gittiği barı görüyor. Barlarda ilk başta barda görüyoruz. O barda yani kimin kimseye güvenecek durum yok. Öyle bir ortamda yetişen adam uzayın çakalı olur tabii. Aslan'ın ekibsinin adı oku, neydi ya? Çift. Çıbaka mı? Hah, Çıbaka. Çıbaka'nın konuşmasını gıcık oluyor musun? Yok, olmuyorum da. Aslan'ın çakal olmasının bir sebebi de o olabilir ya. Çıbaka mı? Çıbaka ile böyle yaşayan adam ya bu bana bir şey yapacak mı diye düşünmez mi devamlı? aynı evinde yatıp kalkıyorlar falan. Gecenin bir vakti gelse Çibaka. Kıllı elleriyle uyanırsa hadi bakalım baba diye. baba. Olur canım Çibaka. Çibaka gizden gizli aşık çanama hasolaya. İşte o yüzden e, zaten güven, Ama yani güveniyor adam. Güveniyor. Adam güveniyor tabii canım. Sırtını dönüyor yani. Yani çibaka. ben sadece şeyi biliyorum ama bu Star Wars hayranlarının arasında Star Wars hayranı olup da Çibaka'nın işine işini akıl sır erdiremeyen bir şey de var. Bir grup insan da var, hayran da var. Çünkü Mesela uzay gemisi kullanıyor adam. Evet pençelerde. Adam, adam dediğim çibaka. Ama mesela konuşma konusunda bazı dershaneye gitmesi lazım. Yani... İngiliz, İngiliz ders alması lazım gibi bir durum. Nasıl oluyor da bu konuşamıyor falan diye. Konuşuyor Bak. canım kendi dilinde konuşuyor. Hans dilin... Olu anlıyor. Biz, onu anlamamamız bizim yabancı dil eksikliğimiz. Kendi İlla dil. o İngilizce öğrenecek diye bir şey değil. Söylediğini de anlıyor. Öyle dil olmaz diye bağıran çağıran bir takım e, adamlar var. ve Hani ben, beni de rahatsız etmiyor çibaka'nın. Böyle bağırıp ama... Yani sen <gülüyor> şey mi diyorsun? Darth Vader iyi, çevresi kötü mü diyorsun? Ben Fehmi Koru'nun dediğini demiyorum. Ben onu söyleyeyim açıkçası. That good life diye çünkü en sonunda İmparator'u itiyordu şeyden. Hatırlarsan. Yani bir tasfiye süreci başlamıştı İmparatorluk içinde. İtmiyor. İtme böyle şey olur. İttirip kaçma olur. Hakkını ver, tutup atıyor tutup bakıyor tutup <gülüyor> atıyor. O ince farkı e, tutup üstüne tutup basa atmayayım. basa belirtelim. O zaman Dark Elder dosyasını açacağız. Bir daha bir ara Bir şey soracağım şey sadece. Sorur. Bu soruyu düşün. Eee Made Force bir bitiyor mu? Yoksa I'm Your Father mı? Made the Force be with you. bir bitiyor. Tabii ki. Bir yani. Bu şarkı çok iyi de çevresi kötü. O yüzden şu dakikada girmemiz şu gerekiyor Bu şarkı çok iyi de yanlış atı oynuyor <gülüyor> Yanlış atı oynadı evet buyurun efendim Çirkin açıklamalar.com sitesinde Bu açık açıklamalar görülebilir Şimdi dart Vader'a niye baktık Darth Vader I e, am your father mı <gülüyor> I am your father Darth Vader 74 yaşındaki İngiliz oyuncu David Prowse David Prowse Bu şey olan değil değil mi Siyahi olan oyuncu değil Hayır canım onu çok meşhur James bilmem ne o O House'da oynayan adam mı o nerede oynamıştı yani en son Bir bölüm House'da oynamıştı Afrika ülkesinin ha, lideri olarak O değil mi Ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya bilmiyorum o laf içinde Zaten şey Senin dediğin adam e... Darth Vader'ın ilk Darth Vader'ın Vader Vader Hayır ilk Darth Vader'ın içindeki adam O James dediğimiz adam ha, bu o Ses, ses adam. ayrı Canlandıran ayrı. Vay Hatta be. 250 dolar mı ne almış dünyanın en önemli en karizmatik seslerinden biri için öyle bir hayflanıyordu. O gün de gittik stüdyoya abi şöyle bir laf edeceksin dediler. Onu da dedik Amir father dedik. <gülüyor> Allah abi 250 dolar aldık döndük diye böyle o adamın adını hatırlamıyorum da bu aslında şeyin e, Hollywood'un en önemli seslerinden biri yani i̇şte en evet. karizmatik ses. Evet. O da İngiliz galiba değil mi? bilemeyeceğim ama. O da İngiliz olduğu için içindeki adam da İngiliz anladığımız kadarıyla. David Proust e, prostat kanseri olmuş. Hadi ya. Evet. E, içindeki adamdan bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Seslendiren değil de uzun Dark süre... Dark Vader'ın bedeni. Evet bedeni. E, dur bakayım. Hayatımda sigara içmemi ve Erkekleri uyarmış. İstikrarlı şekilde spor yapmadan çok madren içki içmenin güveninde vardı ama prostat kanserine yakalandı. Yakalandım. Ne demiş? 50'li yaşlardan sonra rutin kontrollerinizi yaptırın demiş geçmiş olsun diyorum. Yani yıllar sonra Dart Vader'ın dünyaya verdiği tavsiyeye bak. <gülüyor> Hakikaten Darth Vader'ın <gülüyor> mesaja bak. <gülüyor> rutin kontrollerini yaptı. Rutin gördü. Üstelik sadece erkeklere. Öyle düşün. Sadece erkeklere veriyor mesajını. Böyle, Böyle bir, şey, bir ayrımcılık olmaması. Aslında yani e, kadınlar da rutin kontrollerini yaptıysalar onlar da prostat kanseri değil, başka başka rahatsızlıkları rutin kontrollerinde erkenden fark edebilirler. Hayır ben şunu soruyu söylüyorum. Yani Darth, kadın Star Wars hayranları Dark evet. Vader'dan ne öğrenecek, ne uyarı alacak? Rutin kontrollerini yaptırmıyor, onların da başka başka dertleri vardır canım yani şimdi kadınlar ya onlar da yaşıyor. aynı şeyi söylüyor. anlasın diyorsun. Prostat kanserini yakalamazlarsa başka başka sıkıntılar ortaya çıkar. Hmm, çeyrek biletler tükeniyormuş. Hadi ya. Evet. Ama her sene aynı şey. ki ben şimdi şuradan çıksam çeyrek bilet bulamayacak mıyım? Ben hiç hatırlamıyorum ya. Öyle mi her sene oluyor mu bu? E, tabi çeyrek biletler tükeniyor bir de şey vardır sen onu yaşamış mısındır bilmiyorum Hı -hı. da böyle işte İzmirli, İstanbullu başka şehirlerde Ankara'da yaşayanlar Hı -hı. bayramlar yaklaştığı zaman biletler bitmiş diye <gülüyor> bir şey çıkar yani ondan sonra da 2 gün sonra da ek seferler diye bir şey başlar otobüs biletleriyle ilgili bir şeydir bu yani tabi o, o, o kesin canım onu biliyorum <gülüyor> onu biliyorum Onu biliyorsundur, doğru. bu arada YTL'leri değiştirmek için son 2 gündeyiz onu bir kere daha hatırlatalım 31 Aralık akşamı sona eriyor. Tedavülde olmayacak artık YTL'ler. Bir şöyle bir köşeye kenara cüzdanın dibine işte an zamanı geldi diyorsun. Bakma zamanı geldi. Ee, 1 Ocak 2010 tarihine kadar değiştirilemeyen YTL banknotları 10 yıl boyunca madeni paralarsa 1 yıl boyunca Merkez Bankası, Ziraat Bankası şubeleri tarafından kabul edilecek ve değiştirecek ama e, kullanılamayacak. 1 yani o ablayacak. kavanozlardaki 1 liraların piyasaya çıkma zamanı geldi. Zamanı geldi. Mi? geldi. Millet Am patlattı mı o zuloları acaba ya? Patlatmıştır herhalde. En biz... başta ben yani o 1 liraları biriktirmeyen adam tanımıyorum. O güzel paralar geldi ya piyeseye. Yıllarca çirkin çirkin bozuk. Hele bir aralar yani ee, hatırlıyor musun bir 10 kuruşlar vardı. Nasıl bir madenden yaptılar onu rüzgarla uçan bir 10 kuruşlar vardı. Evet çok afiyetim. O paralardan sonra YTL'ler gelince bir coşmuştuk. Ortası beyaz çevresi sarı falan. kavanos bu parayı harcamak istemiyorum diye. Kavanozları doldurdular. O 10 kuruşlar şeye benziyordu. Çok eskiden 5 liralar vardı küçük. 5 hmm. lira mı? 5 lira 5 kuruş mu? Yok canım 5 lira. 5 lira 5 Hiç lira. Hiçbir kuruş kullanmadık gençlik yıllarında. 5 lira böyle bir en açık renkli böyle şey Üf, gibi. Sen uçacak para Aynen öyle. pul gibi desen düğme ağırlığında paralardan bahsediyoruz. Düğme, şimdiki bir yelek kuruşlar, düğmesi ama. 1 kuruşlar düğme. gene ufak tefek ama ağır gene. Ufak cüsseye göre. Evet. Şu dediğimiz 5 lira... ama ne pis dönemde o ya. Tabii canım. Cebimde para var mı yok? Gerçi 5 liraya alınacak bir şey de yok değil mi? Aa öyle deme. 5 lira olmazsa dolmuşuya binemezsin diye. Doğru. O dönerler çok zor dönerler. Şimdi 1 Ocak'tan sonra mesela dolmuşa bindim. Evet. YTL'li para uzattım. Dolmuşçu geri çevirdiği zaman benim tavır yapma hakkım var mı? Sen YTL'li parayı uzattığın anda dolmuşçuya... 2 saniye sonra işte, hocam bir kişi uzatır mısınız diye arkadan verdim parayı o para öne ulaştığı anda el freni sesi duyarsın. Lütfen iner misiniz diye. diyor. lütfen iner misiniz diye ya ben arkaya geleceğim ya dışarıda buluşacağız gibi sana öneriyle getir ha bir de şey kavga, kavga kavga sebebidir diyorsun. Kavga yani kavga ha. sebebidir. Dayak sebebi ha, yani, yani kesin yani dayak yani kesin, adam adım, kesin beni dövecek yani. Evet, senin dövme şeyin yok zaten orada yolcu olduğunda dayak yemekle mükellefsin. Evet, yani Binerken uzak. yazıyor mu? O, bir şey ben kaçırmışım. Küçük harflerle yazar. Bir şu çeşme ne güzelmiş, su içecek tası yok. Kırma şoför kalbini yapacak ustası yok diye bir mani ve hemen yanında yolcularımız dayak yemekle mükelleftir. Allah Allah hiç görmedim lütfen kapıyı yaslanmayın küçük, küçük, gördüm ben bir çok küçük, küçük yazıyorlar bunların. Sen de yani yolcu olarak hakkını bilmen lazım. Ya hakikaten onu geri gönderme hakkı var mı dolmuşunun? Yoksa ee, ya yok kabir ya birine falan mı deder? Ha, Geri gönderirse ben bozulacak mıyım? Bozuk paranın çok ıı, sık el değiştirdiği bir yerde ıı, çalıştığı için Aman bunu göndermiş ben iki dakika sonra bir sonraki müşteriye bunu gömerim falan diye düşünüyordur belki <gülüyor> O yüzden dolmuşu evet. dert etmez de başka endiş adam şey yapabilir Uktay Demir'ciden endişeli bakışlar. <gülüyor> Yapmaya gel <gülüyor> Yapmaya gel ne olacak buyun devam edelim devam edelim I am your father mı yoksa neydi video mu Kesilip biçilmesin diye Saydan balık yapılmış ne demek bu ya Japon bilim adamları araştırmak istiyorlar içini araştırmak için birer kesiyorlar ya balıkları Saydan fare yapsınlar Saydan fare zor yok zor mu saydan fare zordum şu Japon bilim adamı. <gülüyor> ne biçim konuşuyor? falan var demiş. Deneylerde kesit biçimince engellemek amacıyla Japon balığı ürete ee, üniversiteden bir profesör Yatokatamara ee, balığın kalbinin, beyninin ve diğer organlarının dışarıdan görülebildiğini. Hmm. Bu yeni bilgisayar kasaları var ya içini gösteren bilgisayar evet. kasası. Ya onun için MR şeyler. falan yapmadılar mı zaten? Ya şimdi balığa MR mı yapacaksın abi? Hakikaten balığı MR'a soksan oradan çıkıyordur. Şey pişmiş olarak çıkıyordur ya. Yani. <gülüyor> yani bir de fare imari bir şey düşün. O yüzden içi görünen şey. Dekoratif balık gibi bir şey herhalde. Nasıl İğrenc yapıyorsam? Gerçi rengarenk olur o balık ya. Çok güzel olmaz mı? Aynısının kurbağası da varmış bunun şeffaf kurbağa. Şeffaf kurbağa 2007'de şeffaf kurbağa yakaladım. İlk başta 2007'de üretilmiş e, şeffaf aynısının dedikten sonra bak kurbağa ile balık arasında bir fark olmadığı sanki ortaya çıkıyor. Yani öyle yani şeffaf mı? ha bu da içini gösteren. İçini gösteren balık kanalı. Hem balığın o. içini gösterme gösteren diri sahibi olmasına izin vermem. Sana da bu yakışır zaten. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba diye çocuklar duymasana da bir gönderme yapalım buna. Ya ben bu saçlarımı çok yanlış zamanda kestirdim galiba. Niye? Sakallarımdan da yanlış zamanda kurtuldum Oktay galiba. Oktay Demirci'nin çevresi kötü mü diyorsun? Yani Oktay Demirci'nin çevresi <gülüyor> kötü. Dün beni görenler a Behlül açılımı diyerek yavan yavan laflar ettiler. Yok canım senin Behlül açılımı için sadece saçını falan değil böyle bir hakikaten bir bacak falan kestirsen sen Behlül'e ulaşırsın. Sen kilo olarak mı diyorsun? Genelde yani şey olarak ha. sen Behlül'den çok daha fazlasın çok Behlül, teşekkür de. ederim. Yani Behlül nedir ya sana da bu yakışırdı. Bir yastık <gülüyor> sana al. Sana da bu yorum yakışırdı. Teşekkür <gülüyor> ederim bir yastık al al sana Behlül yani ama yani sadece Behlül değil ki bak Yavuz Bingöl de saçları kestirmiş kısacık. Bıyıklar ee, yeni projeye bıyıklar da gitti. Zaten bir süredir bıyıkları yok biliyorsun. Hadi ya tabi canım uzun süredir bıyık, bıyıkları yok ee, televizyonda görmüş 2010'daki yeni bir projeye böyle hazırlanıyorum ama bunun ne olduğunu şimdilik kimseye paylaşmak istemiyorum diyerek gerçekten milleti delipmiş. 2010'u nasıl e, sabırla bekliyordum. Şimdi ben Lost için bekliyordum 2010'u. Artık Yavuz Bingöl için beklemeye başladım. Yavuz dakikadan itibaren. Yani belki sen bekliyorsun ama çok ben kimsenin beklediğini zannetmiyorum çünkü açıklamaları Yavuz Türkçe. Mi? Açık, tabii Yavuz Bingöl'ün neden bu açıklamayı yaptı? Yani niye saçlarını kestirdiğine yönelik Türkçe açıklamaları yaptığı Mesela İngilizce yetibi bir şey olsaydı ha, That was a good life deseydi o, o, zaman zaman ben çok, o zaman çok konuşulurdu Ama o tip bir şey yok yani Şu anda Kendisine saatler olsun diyorsun <gülüyor> 2010'da şey olsaydı ya Biz de bir tane medium getirseydik stüdyoya 2010'da saatler olsun diyeceğimiz Ya evet biz niye şey yapmadık ya bir şey astrologla konuşalım yarın. Astrolog mu? Evet. Hiç sevmediğim meslek grubu. E... <gülüyor> Sen şimdi burada astrologları da şey yapmak istiyorum Yani bütün astrologları Astrologlar aynı kefere düşünmeye Yapma As... sana bu genelleme yakışmıyor. Astrologları iyi, çevreleri kötü, yükselenleri kötü hepsine. John F. Kennedy çok iyiymiş de çevresi, çevresi kötüymüş. kötüymüş. Hep çıplak kadınlar varmış. Bunu yarın araştıracağız sevgili dinleyiciler. Güzel bir çarşamba günü diliyoruz. Hepinize hoşçakalıyoruz. Günaydın. Günay ay ay I, I, I, Günay ay ay ay I,